1462 numaralı konu, Ebu Derdağ'ın her konuşmasının arkasından tebessüm etmesi, Ümmü derda şöyle anlatıyor, kocam Ebu Derda bir şey söyledikten sonra mutlaka tebessüm ederdi, bir gün kendisine, böyle yapma, çünkü böyle yapmaya devam edersen sana deli diyeceklerdir, dedim, bunun üzerine Ebu Derda Hazreti Peygamber bir şey söylediklerinde tebessüm ederlerdi, bunun için ben de öyle yapıyorum, dedi.